3701 Temmün İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında bir adam yaralanmış. Sonra da ihtilam olmuştu. Kendisine yıkanması emrildi. Adam yıkandı ve öldü. Onun haberi Resulullah aleyhissalatü vesselama ulaşmıştı. Öfkeyle şunları söyledi. Onu öldürmüşler. Allah da onların canını alsın. Madem bilmiyorlardı, niye sormadılar? Bilgisizliğin şifası sualdir. Ona temmüm yeterliydi. Yarasına bir bez sarılmalı ve üzerinden mesedilmeli. Sonra da bedeninin geri kalan kısmı yıkanmalıydı. 3702. Temmüm. Aminul Allah'u an anlatıyor. Zatuz Serasi Gazvesinde, soğuk bir gecede ihtilam oldum. Yıkandığım takdirde helak olacağımdan korktum. Böylece temmim yapıp, arkadaşlarıma, sabah namazını kıldırdım. Bu hadiseyi Resulullah aleyhisselatu ve e anlattılar. Bana, Ey Amr, Sen cünüp olduğun halde arkadaşlarıma namaz mı kıldırdın diye sordu. Ben de yıkanmama mani olan durumu haber verdim ve dedim ki, ben Allah'ın şöyle söylediğini işittim. Kendinizi öldürmeyin. Allah sizlere karşı rahimdir. Nisa 29. Desturullah aleyhissalatu ve selam güldüler ve hiçbir şey söylemediler. 3703. Temmum. Ebu Sayyid adıyla Allahu an anlatıyor. İki kişi bir sefere çıktılar. Derken namaz vakti girdi. Beraberinde su olmadığı için temiz toprakla temmum ettiler ve namazlarını kıldılar. Sonra vakti içinde su buldular. Bunlardan biri. Adresliyle namazı da iade etti. Diğeri iade etmedi. Sonra Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a gelince durumu anlattılar. Resulullah aleyhissalatu Vesselam iade etmeyene. Sünnete isabet ettin. Namazın sana yeterlidir dedi. ve namazı iade eden zaten sana iki kat ücret var ferman buyurdu. 3704 Temmün i̇bn Ömer radıyallahu anhümayin anlattığına göre, Duruf nam tarusundan dönüyordu. Mirvedun nam denen deve ağılından geçerken namaz vakti girdi. Hemen teemmüm edip namazını kıldı. Sonra Medine'ye döndüğünde güneş henüz yüksekteydi ve namazın vakti çıkmamıştı. Ama namazını iade etmedi. 3705 Teemmüm bir başka rivayette. Bu hadiseyi Nafi Rahimullah şöyle anlatır. Ben ve i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın, Cüruhna mevkiden beraber dönüyorduk. Mirvede gelince Abdullah deresinden inip, temiz toprakla temmin yaptı. Yüzüne, dirseklerine, kadar ellerine mersi etti. Sonra namaz kıldı. 3706, Cenab-ı Edipten gusül, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Erkek, Kadının dört uzvu arasına çöker ve kadına mübaşer ederse gusül vacil olur. Bir rivayette ve şu ziyade var. İmza olmasa bile. Ebu Davud'un rivayetinde dört uzvu kelimesinden sonra. Hitan'a sünnet mahalli hitanı kavuşturursa. Gusül olur denmiştir. 3707. Cenab-ı gusül. İmam Malik'in Hazreti Ayşe'den kaydettiği bir rivayette. Hitan. İtanı geçince gusül acil olur. Ben de Resulullah böyle yaptık ve yıkandık denmiştir. 3.708 cenabetten ı Etten gusül, Ebu Sayık Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ensardan birini adam göndererek yanına çağırdı. Ensari Başından sular damlaya damlaya geldi. Aleyhissalatü vesselam Herhalde sana acele ettirdik. Buyurdu. Ensari Evet ey Allah'ın Resulü, deyince, acele ettirilir veya imza olmazsan gusletmen gerekmez. Sadece abdet gerekir buyurdular. 3709, cenabetten gusül, Müslim'in bir diğer rivayetinde, Resulullah aleyhissalatu vesselam, suyu yıkamayın, su meninin gelmesi gerektirir buyurdu denmiştir. 3710, cenabetten gusül, Nisai'nin Ebu Allahu S.A.B.'den kaydettiği bir rivayette de Resulullah. Su, sudan dolayıdır buyurmuştur. 3.711, cenab Gusül, Etten gusül, Übey -i -i Allahu i anlatıyor. Su, sudan gerekir hükmü İslam'ın bidayetinde bir ruh sattı. Sonra bundan nehirildi. Übey ilaveten der ki, Su, sudan gerekir hükmü ihtilam hakkında müteverdir. 3712 Cenab-ı Etten gusül, H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah'a, bir kimse elbisesinde ıslaklık olsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi, diye sorulmuştu. Evet, yıkanmalıdır diye cevap verdi. Sonra, ihtilam olduğunu görüp de, yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Ona gusül gerekmez dedi. Ünlü Süleym Allah'u anha sordu. Bunu kadın görecek olursa, kadına gusül gerekir mi? Buna da, evet, kadınlar, erkeklerin emsal yeridir, diye cevap verdi. 3.713 cenab gusül, yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ünlü Süleym radıyallahu anha Resulullah aleyhissalatu ve çerama rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında sorarak, bu sülf, gerekip gerekmeyeceğini öğrenmek istedi. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Suyu görürse cevabını verdi. Âişe Allahu anha Ümmü Süleyme yönelip, Allah hayrını versin neler söylüyorsun, diye ayıpladı. Resulullah aleyhisselatü Vesselam Âişe'ye yönelerek, Ey Âişe! Bırak onu! Dilediğini sorursun öyle olmasa çocuklarda anne tarafına benzerlik olur mu? Kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse, çocuk dayılarına benzer. Erkeğin suyu kadının kime üstün gelirse, çocuk amcalarına benzer buyurdular. 3714 Cenabettan gusül, müslümin girdiği yer rivayetinde şu ziyade var. Erkeğin suyu koyu ve beyazdır. Kadının suyu sarı ve akışkandır. Bunlardan hangisi üstün olur veya öne geçerse, benzerlik hasıl olur. 3715 Cenabetten gusül, H.Z. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Her bir kılın dibinde cünüblük vardır. Saçları yıkayın, deriyi taklayın. 3716 Cenabetten gusül, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yıkamadan tek bir saç kılının dibini kuru kırsa, ateşte nice nice azaplara düçar olacaktır. Hazreti Ali radıyallahu an der ki, Bunu işitmem sebebiyle başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum. Nitekim Hazreti Ali saçlarını keserdi. 3.717 Cenabettan güsül, H.Z. Serban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a cenabetten temizlenmek hususunda sorulmuştu. Buyurdular ki, Erkek ise, Saçını açsın ve kılların dibine varıncaya, Kadar yıkasın. Kadın ise, Saçını ne örgüsünü açmamasının ona bir zararı yok. Başına elleriyle üç kere su avuçlayıp döksün. 3.718 Cenabetten gusül, H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cenabetten gusledince önce ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra namaz abdresli gibi abdres alırdı. Sonra parmaklarını suya batırır. onu ara saç diplerine hilallerdi. Deriyi ıslattığı kanaati hasıl olunca tepesinden üç kere su dökerdi. Sonra da bedeninin geri kalan kısımlarını yıkardı. En sonra da ayaklarını yıkardı. 3719. Cenabetten gusül. Bir diğer rivayette, suya sokmazdan önce ellerini yıkayarak başlardı denmiştir. 3720. Cenabetten Gusül. Bir başka rivayette, sağ elini yıkayarak başlar. Onun üzerine su döker. Sonra sağ eliyle vücudundaki ezanın üzerine su döker. Sol eliyle de onu yıkardı. Denmiştir. 3721. Cenabetten Gusül. Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir. H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a der ki, Resulullah aleyhissalatu selam. başı üzerine üç kere su dökerdi. Biz ise, örmelerimiz sebebiyle beş kere dökerdik. 3722. Cenabetten gusül, sahiheynin bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu selam. Cenabetten yıkandığı zaman süt, sağılan şaf gibi bir katta su isterdi. Onu eliyle tutar. Başının sağ tarafını yıkayarak başlar. Sonra da sol kısmını yıkardı. Sonra iki avucuyla su alır. Onlarla başına dökerdi. 3.723 Cenab-ı Etten gusül, Buhari'nin diğer bir rivayetinde H.Z. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah'ın zevcelerinden birimiz cenabet olduğu vakit, eliyle, üç kere başının üzerine su döker. Sonra eliyle üç kere sağ tarafına su döker. Diğer eliyle de sol tarafını dökerdi. 3724 Cenabetten gusül, H.Z. Meymun'a Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Cenabetten yıkanırken ben ona perde oldum. Şöyle yıkanmıştı. Önce ellerini yıkadı. Sonra sağ eliyle kaptan solu üzerine su dökerek tercini ve meniden bulaşanları yıkadı. Sonra elini duvara veya yere sürdü. Sonra namaz adresli gibi adres aldı. Ancak ayaklarını yıkamayı terk etti. Sonra üzerine su döktü. Sonra ayaklarını çekip yıkadı. Aleyhisselatü Vesselam'ın cenabetten gusül işte böyledir. 3725 Cenabetten gusül, i̇bn Ömer Rabiallahu anlatıyor. Babam Ömer Rabiallahu Anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a cenabetten nasıl yıkanacağını sordu. Aleyhisselatu Vesselam dedi ki, kişi sağ el üzerine su dökerek başlar. İki veya üç kere döker ve ovalayıp yıkar. Sonra sağ elini kabar sokar avuçladığı suyu ferci üzerine boşaltır. Bu sırada sol eli ferci üzerindedir. Dökülen su ile oralarındaki meni bulaşığını temizleninceye kadar yıkar. Sonra isterse elini toprağa koyar. Sonra sol el üzerine temizleninceye kadar su döker. Sonra üç kere ellerini yıkar. İstişakta bulunur burnuna su çekip yıkar. Mazmaza yapar ağzına su alıp yıkar. Yüzünü ve kollarını üçer kere yıkar. Başına sıra gelince mezhetmez. Suyu döker ve bedeninin geri kalan kısmını yıkar. 3726 Cenabetten gusül Ümmü Şereme radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü Dedim. Ben çok doyuslu olan bir kadınım. Hayis ve cenabetten yıkanırken örgüleri çözeyip mi? Hayır, buyurdular. Başının üzerine, ellerini üç kere su avuçlayıp dökmen, sonra da bedenine su döküp yıkanman sana yeterlidir. 3727. Cenabetten gusül. Bu beyt İmam Umayd al anlatıyor. H.Z. z ayher Allahu ye. Abdullah İmam Ömerin. Kadınlara yıkandıkları zaman örgülerini açmalarını emrettiği haberi ulaşmıştı. Şöyle dedi. i̇bn Ömer e hayret doğrusu. Kadınlara başlarını çözmelerini emrediyormuş. Bir de tıraş olmalarını emretmiyor mu? Ben de Resulullah ve Resulullah aleyhissalatu vesselam aynı kaptan beraberce yıkanırdık. Ben. Başıma üç kere su dökmekten başka bir şey yapmazdım da Resulullah müdahale edip örgülerini de çöz demezdi. 3728 Cenabetten gusül rahimehullah anlatıyor. T.Z. Enes rivaylahu. Amhim bize anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın tek bir gusülle bütün hanımlarını dolaştığı olmuştur. 3729. Cenabetten gusül Ebû Rafi rivaylahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün bütün hanımlarına uğradı. Her birisinin yanında ayrı ayrı yıkandı. Kendisine, Ey Allah'ın Resulü dedim. En sonunda bir kere yıkansanız olmaz mı olmasına olur. Ancak böyle yapmak daha temiz. Daha hoş ve daha paktır buyurdular. 3730 Cenabettan Gusül, Ebu Sa'id-i Hudbi Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, birinin ehline temas eder. Sonra tekrar etmek giderse ikisi arasında abdest alsın. 3731 Cenab-ı H gusül, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yıkanır. Sabahtan önce iki rekat namazı sabah namazını kılardı. Gusülden sonra aleyhissalatu ve selamın bir de abdest aldığını zannetmiyorum. 3732 Cenab-ı gusül, yine Hazreti Ayşe anlatıyor. Ben ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Farak denen tek kaptan beraber gusül verdik. Süfyan der ki, Bir Farak üç sağdır, 3733, Cenabettan gusül, Ebu Seleme'nin yaptığı diğer bir rivayette şöyle gelmiştir. H.Z. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'ın yanına girmiştim. Yanımda Hazreti Ayşe'nin süt kardeşi vardı. Kendisine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cenabetten nasıl yıkandığını sorduk. Bir sağ miktarında bir kap getirtti ve onunla yıkandı. aile ile aramızda bir perde vardı. Yıkanırken üzerine üç kere su döktü ve dedi ki, Resulullah ve Vesselam'ın zevceleri, saçları kulak memesi civarında olması işin saçlarının başlarını alırlardı. 3734. Cenabetten gusül. Muhammed el-Bakır rahimehullah anlatıyor. Hz Cabir Allahu anh'in yanındaydık. Yanında usülden soran bir grup insan vardı. Şöyle cevap verdi. Birsa susanı yeter. Bir adam, bana kafi gelmez, diye itiraz etti. Hazreti Cabir, ama saçı senden daha çok ve senden daha hayırlı olan zata etiyordu, dedi. Onun burada kastettiği hayırlı zat Resulullah ve vesselam idi. 3735 Cenab-ı Etten gusül, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben de Resulullah aleyhissalatü Selam sarıdan mamur bir kaptan su alarak yıkanırdık. 3736 Cenab-ı Etten gusül, Y.Z. İbni Hümeyye an anlatıyor. Resulullah aleyhisalatu ve Selam açıkta izarsız yıkanan bir adam görmüştü derhal minbere çıkarak Allah'a ham ve Senada bulunduktan sonra Allah biridir ve ayıpları örtücüdür. Hayayı ve örtülmeyi sever Öyleyse bizimimiz yıkanınca örtünsün buyurdu 3737cennabetten gusül, Ebu semadı Ya Allah'u an anlatıyor Resulullah aleyhisalatu ve Selama hizmet ediyordum Yıkanmak isteyince bana enseni dön derdi. Ben de ensemi dönerdim. Böylece ona perde olurdum. 3738 cenab Gusul Etten gusül Ünruhani bintu ebi Halib adı Allah'u an anlatıyor. Mekke'nin fethi gününde Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına gittim. Onu yıkanır buldum. Kızı Fatıma da bir ona perde yapıyordu. 3739 cenab Gusul gusül İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yıkanmıştı. Kurulanması için bir havlu getirildi. Onunla kurulanmayıp suyun ıslaklığı ile böyle daha iyi buyurdular. 3740. Cenabetten Gusul. İbn Ömer radıyallahu anhu bu anlatıyor. Namaz belli vakitti cenebetten gusül de 7 defa idi. Elbiseden silinin yıkanması da 7 defa idi. Resulullah aleyhissalatu vesselam azaltmasını Cenab-ı Hak'tan talep ede edinamaz beşe. cenab gusül gire. Elbise'den CD'nin temizlenmesi bir kereye indirildi. 3.741 Cenab-ı Hak'tan gusül H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bazen Resulullah aleyhissalatu vesselam cenab-ı yıkanır. Sonra üşümüş olarak gelip bana sokulup beni ısıtmamı isterdi. Ben de onu bağrıma bastırıp ısıtıyordum bundan dolayı ben ayrıca yıkanıyordum. 3742 Cenabetten gusül yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah cenabetten yıkanırken başını tutmayı denen ortaya yıkardı. Bunun vâridi tinir. Tutmili su üzerine ayrıca su dökmezdi. 3743 Cenabetten gusül yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın beraberinde ihramlı ve ihramsız her iki durumda da bulunduk. Bu esnada saçlarımız yapıştırılmış bulunduğu halde yıkanırdık. 3744. Cenabettan Gusul H Z Ali Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam, olmadıkça her halimizde bize Kur'an okutup talim ederdi. 3745. Cenabettan Gusul Nisai'nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam heladan çıkınca Kur'an okutur. Bizimle et yerdi. cenab halinden başka. Hiçbir şey onunla Kur'an arasına perde olmazdı. 3746. cenab Gusul. Hakk'ten gusül. İbn-i Abbas radıyallahu rivayet edildiğine göre o cümül kimsenin Kur'an okumasında bir beis görmezdi. 3747. cenab Gusul. gusül. H. Z. Ayhe Rabi'ye Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve Selam Cümürken uyumak istediği takdirde tercini yıkar namaz adresiyle adres alırdı. 3748. Cenab-ı Etten Gusül. Müslim'in bir rivayetinde yemek veya uyumak istediği zaman namaz adresiyle adres alırdı denmiştir. 3749. Cenab-ı Etten Gusül. Müslim'in Abdullah İbn-i Ebi Kays'tan yaptığı diğer bir rivayette Abdullah der ki, H.Z. Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah aleyhissalatu ve Re selamını yiktir namazından sordum. Hadisi zikreder. Hadiste şu ibare de var. H.Z. Ayşe'ye Resulullah cümükken ne yapardı? Uyumadan önce yıkanır mıydı? Veya yıkanmadan önce uyur muydu? Diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bunların hepsini yapardı. Bazen yıkanır ve sonra uyur. Bazen abdest alır ve uyurdu. Bunu işitince, bu meselede de genişlik koyan Allah'a hamdolsun dedim. 3750, cenab Gusül, Hakk'ın güsül, Ebu Davud'un rivayetinde, Goudays İbni Haris der ki, H.Z. Ayşe Rab'liyallahu Anh'ı'ya sordum. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam cenab gecenin başında mı yıkanırdı sonunda mı? Bazen başında. Bazen de sonunda yıkanırdı, dedi. Ben, Allahu Ekber. Bu meselede genişlik veren Allah'a hamdolsun, dedim ve tekrar sordum. Vittir namazını gecenin evvelinde mi kılardı, ahirinde mi? Bazen evvelinde bazen ahirinde kılardı, dedi. Ben, Allahu Ekber. Bu meselede genişlik veren Allah'a hamdolsun, dedim ve tekrar sordum. Resulullah aleyhissalatu ve selam Kur'an'ı açıktan mı okurdu sessiz mi okurdu Bazen açıktan okur bazen de sessiz okurdu dedi Ben Allahu etber Dedim Bu meselede kolaylık koyan Allah'a hamdolsun 3751 Cenab-ı Etten gusül Tirmizi ve Ebu Davud'un bir rivayetinde de şöyle gelmiştir Resulullah aleyhissalatu ve selam Zünürken uyur ve hitruya dokunmazdı Tirmizi der ki Hz. Ayşe'den, dalayhi salatu ve bu önce abdeste aldığı da rivayet edilmiştir ve bu rivayet en sahih olandır. 3752. Cenabetten Gusul, Nisai'nin bir rivayetinde Resulullah aleyhi salatu ve selam yemek veya içmek istediği zaman ellerini yıkar sonra yer içerdi denmiştir. 3753. Cenabetten Gusul, İbn Ömer radıyallahu anhı anlatıyor. Ömer ibn Hattab Rabiyallahu Anh, geceleyin cümüp olduğunu, ne yapması gerektiğini bir sordu. Aleyhissalatu vesselam. Adres al. Huzunu yıka. Sonra uyu buyurdular. 3754. Cenab-ı gusül, Nafi Rahimehullah anlatıyor. İbn Ömer Rabiyallahu Anh'ıma, cümübken uyumak veya yemek istediği zaman, yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkar. Başını mezh Sonra Yerbey'e uyurdu, 3755, Cenabettan gusül, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştır. Ebu Hüreyre bu sırada cülüm olduğu için, aleyhissalatu vesselamın nazarından sıvışarak gidip yıkanır gelir. Gelince aleyhissalatu vesselam, ey Ebu Hüreyre neredeydin? diye sorar. Ben cünübüm. Pis pis sizinle oturmak istemedim." cevabında bulunur. Aleyhissalatu vesselam. Subhanallah. Bilmez misin ki Müslüman pis olmaz." ferman eder. 3756. Cenabettan gusül. Huzeyfe İbnü Yemân Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamla bir gün karşılaştığımızda cünüb Hemen yolumu çevirip gidip yıkandım. Birihara gelince Böyle sizi görünce alel acele sıvışmamın sebebi cümüp olmam idi. Dedim. Aleyhisselatu vesselam. Müslüman cenab pis olmaz ki. Buyurdular. 3757. Cenabetten ı Hak'ten güsül. rivayetinde hadis şöyledir. Resulullah Aleyhisselatu selam. Asyabından bir erkekle karşılaşınca onu mezh ve ona dua verirdi. Bir gün erken vakitte Aleyhisselatu vesselamı. Sokakta gördüm. Hemen yolumu ondan çevirdim. Eve gidip yıkandıktan sonra güneş yükselince yanına geldim. Bana. Sabahleyin seni görmüştüm. Hemen yolunu benden çevirdin. Buyurdular. Ben de açıkladım. Çünkü ben cümüktüm bu halde bana dokunmanızdan korktum. Şurası muhakkak ki dedi aleyhissalatü vesselam. Mümin meclis olmaz. 3758. Cenabetten gusül. H Z. E bu hürayerer adıya Allahu an, anlatıyor. Namaza kalkıp saflar düzlenmişti ki Resulullah Aleyhissalatu ve Selam geldi. Namaz gahına geçti. O anda cünüp olduğunu hatırları. Bize. Yerinizde durun deyip hemen ayrılıp yıkanmaya gitti. Gusledip dönünce başından henüz sulamlıyordu. Tek bir getirdi. Namaza durdu. Beraber namaz kıldık. 3759. Cenabetten gusül, Ebu Bekir Allahu an anlatıyor. Resulullah, aleyhisselatu vesselam, sabah namazını kıldırmak üzere mescide girmişti. Eliyle yerinizde durun, diye işaret buyurdu ve çıktı. Sonra başından su halde geri geldi ve cemaate namazlarını kıldırdı. 3760, Cenabetten gusül, bir rivayete. namazı tamamlayınca, ben de bir insanım. İlk geldiğimde cümül tüm buyurdu denmiştir. 3.761 Cenabettan güsül, Süleyman İbni Esar'da yine hullah anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu anh halka sabah namazını kıldırdı ve arkadan curufna mevkideki arazisine gitti. Orada, elbisesinde meni bulaşıl gördü. Biz dedi, yağlı yayınca, ''Zamarlarımız gevşedi bu yüzden ihtilam olduk.'' Derhal yıkandı ve elbisesinde gördüğü meni bulaşığını da yıkadı. Sonra namazını iade etti. 3762 Cenab-ı ''Bu sülf bir başka rivayette menü kalimesinden sonra şu ibare yer alır. Halkın işini üzerime alalıdan beri ihtilam olmaya başladım.'' dedi. Derhal yıkanıp elbisesinde gördüğü bulaşığı yıkadı. Sonra kuşlukta güneş tam olarak yükselince namazını kıldı. 3763. Hayırlı ve nifaslı kadınların yıkanması? H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Ensardan bir kadın. Resulullah aleyhissalatu vesselama hayırdan nasıl yıkanacağını sordu. Bunun üzerine. Aleyhissalatu vesselam selamda nasıl yıkanacaksa öyle emretti ve dedi ki. Miske buranmış bir bez. Pamuk vesaire. Parçası al. Onunla temizlen, onunla nasıl temizleneceğim diye kadın tekrar sordu. Resulullah, onunla temizlen buyurdu. Kadın tekrar etti. Nasıl Resulullah, Sübharallah, temizlen, dedi. Baktım ki anlamıyor kadını kendime çektim ve O parçayı, kan bulaşığına tatbik et dedim. 3764, hayırlı ve nifaslı kadınların yıkanması, diğer bir rivayette. Nisklenmiş bir parça al. Üç kere yıka buyurdu. Sonra ve Selam utanarak yüzünü çevirdi denmiştir. 3765 Hayırlı ve nifaslı kadınların yıkanması, Müslimin diğer bir rivayetinde metin şöyledir. Esma ki bin tuşakaldır Allahu anha. Resulullah ve vesselama hayırdan nasıl yıkanacağını sormuştu. Şöyle cevap verdi. Sizden biri, Suyunu ve sidresini alır. Sonra temizlenir. Ve temizliğini de güzel yapar. Sonra başına suyu döker. Başını şiddetli şekilde eliyle ovalar. Ta sus su saçın diklerine kadar ulaşsın. Sonra üzerine su döker. Sonra misklenmiş. Bir bez parçası alır. Onunla temizlenir Esma. Onunla nasıl temizlenir diye sordu. Aleyhisselatu reyselam. Subhanallah. Onunla temizlen dedi. Hazreti Ayşe Allahu anha sanki sözünü gizlemek isteyerek fısıldayarak kadına. Onu kan bulaşığına tatbik et dedi. Esma der ki. Cenabetten yıkanma hususunda da sordum. Bana. Su al. Temizlenle temizliği güzel kıl veya temizliğini balığa yap. Sonra başına su dök ve onu ola. Ta su varıncaya kadar. Sonra üzerine su dök dedi. Ayşe Rabi'ye Allah'u anha devamla der ki, Ensar kadınları ne iyi kadınlardı. aya onların dinlerini öğretmelerine mani olmadı. 3766, hayırlı ve nifaslı kadınların yıkanması, Ümeyye İbn-i ebn Sal, Beni Gıfarlı isimde zikrettiği bir kadından. Nakleder ki, Kadın şöyle demiştir, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, Beni devesinin döküne seyredilen ötünün üzerine bindirdi. Kadın devamla der ki, Allah'a yemin olsun, sabahleyin indi ve deveyi ırttırdı. Ben de terkiden indim. Örtüde benden bulaşan kan vardı. Bu benim ilk hais kanım idi. Görünce deveye doğru sıçradım ve utandım. Resulullah aleyhissalatu vesselam bendeki bu hali fark edip, kanı da görünce, Neyin var? Belki de hais oldun buyurdular. Ben evet dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Öyleyse hayız görenlerin tedbirlerine başvurarak kendine çeki düzen ver. Sonra da bir su kabı al. İçerisine tuz at. Sonra örtüye daldır kanı yıka. Sonra bineğine dön. serman buyurdular. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hayber'i fethettiği zaman ganimetten bize de bağışta bulundu. Ümeyye bin Ebi Salt der ki: Rifarlu sahabiye Suyuna tuz katmadan hayistanını yıkamazdı. Öldüğü zaman cenazesinin yıkanacağı suya da tuz atılmasını vasiyet etmiştir. 3767 Cuma ve bayram güzlü Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cuma güzlü her muhtelime bölüğü aereme vacittir. Misvaklanması Bulduğu takdirde koku sürülmesi de öyle. 3768 Cuma ve bayram güzlü kaza. -E Ebu Leyde eradiyallahu an derdi ki Cuma günü gusletmek her muhtelime günü vermiş ermiş kimseye tıpkı cenabet guslu gibi vaciptir. 3769 Cuma ve bayram guslu, Bela İbn Azib radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Müslümanların cuma günü yıkanmaları üzerlerine hak olmuştur. Her biri ailesinin kokusundan sürünsün. Koku bulamazsa Su onun sürüme maddesi olsun. Yani hem yıkansın hem koku sürünsün. Koku yoksa artık su yıkanma ile yetinsin. 3770 Cuma ve Bayram Guslü Bu i̇bn ibnus Sebbak Rahimehullah'tan gelen bir rivayette Resulullah ve Vesselam Cumalardan birinde şöyle buyurmuştur. Ey Müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki Allah-u Teala Hazretleri onu sizlere bayram kılmıştır. Öyleyse yıkanın. Kimin yanında bir teyip sürünme maddesi varsa ondan sürünmesinde bir zarar yoktur. Size misvakı da tavsiye ediyorum. 3771 Cuma ve Bayram Güzlü. İbni Ömer ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhüm anlatıyor. Cuma günü Ömer İbn Hatta putve verirken Osman İbni Affan mehcide girdi. Ömer radıyallahu anhüm berden ona seslendi. Vaktin farkında mısın? Niye Cuma'ya geciktin Hazreti Osman? Bugün meşguliyetim vardı. Eve gelir gelmez ezanı işittim. Adres almanın dışında bir oyalanmam da olmadı. Açıklamasında bulundu. Hazreti Ömer Allahu Anh. Keza abdestle yetinmem de bir eksiklik. Biliyorsun. Resulullah ve Vesselam bize yıkanmayı da emretmişti. 3772 Cuma ve Bayram Guslü Ebu bir hadisinde. H. Z. Ömer, Hazreti Osman'a Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın biriniz Cuma'ya giderken yıkansın dediğini duymadın mı demiştir. 3773, Cuma'ya bayram güzlü, İkrime Rahimullah anlatıyor. Iraklılardan bir grup kimse i̇bn Abbas radıyallahu anh gelerek, Cuma günü güzletmek etmek mıdır ne dersin diye sordu. i̇bn Abbas şu açıklamayı yaptı. Farz değil. Ancak temizliğe çok uygundur ve guslenen için pek hayırlıdır. Yıkamayan üzerine de değildir. Ben size guslün nasıl başladığını anlatayım. İnsanlar meşakkatli işler yapıyorlar ve yün elbiseler giyiyorlardı. Çalışmaları çoğunlukla sırtlarında yurt taşımak şeklinde oluyordu. Mescidleri dardı ve tavan alçaktı. Yani arış denen üzere hurma dallarıyla örtülmüş çadak şeklindeydi. Sıcak bir günde Resulullah Aleyhissalatu vesselam minbere çıktı. Cemaat yün elbiselerin içinde terlemişti. Terleri sebebiyle onlardan çıkan kokular ortalığı sardı ve herkesi rahatsız etti. Koku Resulullah Aleyhissalatu vesselam da uzanınca "Ey insanlar, bugün gelince bir kanın ayrıca herkes bulabildiği en güzel kokuyu sürünsün." buyurdular. İbn Abbas açıklamasına devam etti. Bilahare Cenab-ı Hakk'ın yetişti boyluk arttı. Herkes yünlüden başka elbiseler giydiler. Çalışmaları hafifledi. Mescidleri genişletildi. Birbirlerini rahatsız eden terlerin bir kısmı ortadan kalktı. 3774 Cuma ve Bayram Guslü Sahi Heynin Tavus'tan kaydettikleri rivayete. Tavus der ki i̇bn Abbas radıyallahu anhüme sordum. Halk Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın cuma günü yıkanın başlarınızı da yıkayın cümüp olmasanız dahi ayrıca kokula sürünün buyurduğunu söylüyorlar. Ne dersiniz? Doğru mudur? İbn Abbas şu cevabı verdi. Guslü emretmesi doğrudur. Kokuya gelince o hususta bir şey bilmiyorum. 3775 Cuma ve bayram guslü Semre İbn Cündeb'e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Cuma günü kim abdest alırsa bununla o, sünneti yerine getirmiş, fazilete ermiş olur ve sünneti yapmış olma nimetine erer. Ama Cuma günü kim de guslederse ederse bilsin ki gusül daha faziletlidir. 3776, Cuma ve bayram guslü. Yahya İbn-i Sayyid anlatıyor. Bana ulaştığına göre, Resulullah ve Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizler, günlük iş takımımızdan hariç bir de cuma takımınız olsa ne kaybedersiniz? 3777, Cuma ve bayram güzlü, Nafi Rahimullah der ki, i̇bn Ömer radıyallahu anhüma ihramlı olmadıkça yağlanıp kokulamadan Cuma'ya gitmezdi. 3778, Cuma ve bayram güzlü, i̇bn Ömer radıyallahu anhümanın fıtır bayramında, Musallah'a gitmezden önce yıkandığı rivayet edilmiştir. 3.779 Cuma ve Bayram Guslü H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Her Müslüman yedi günde bir kere yıkanmalıdır. Bugün de Cuma günü olmalıdır. 3.780 Ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması, Ünlu Atiye El -en Ensari'ye Rabi Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kızı Zeynep Allahu An'a vefat ettiği zaman yanımıza girdi ve onu sidreli su üç veya beş veya gerek görürseniz daha fazla yıkayın, sonuncu yıkamaya kafu koyun. Yıkama işini bitirdiniz mi bana haber verin buyurdu. İşimiz bitince Resulullah ve Vesselam'ı çağırdık. Bize kendi izarını verdi ve ona önce bunu sarı dedi. 3781, ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması, bir diğer rivayette, onu 3, 5, 7 ve daha fazla olmak, üzere tek olarak yıkayın, sağ tarafından da abdest huzurlarından yıkamaya başlayın buyurdu denmiştir. Aynı rivayette Ümmü Atiye Radiyallahu Anha, yıkayan kadınlar, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kızının başına üç öl yaptılar. Şöyle ki, önce saçının örgülerini bozdular sonra yıkadılar. En sonda tekrar üç öyle yaptılar. Süfyan der ki, örgünün ikisi yanda biri idi. 3782, ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması. Bir diğer rivayette, biz saçına üç örgü ve örgüleri arkasına koyduk denmiştir. 3783, ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması. Ümmü Kays İbnü İhsan radıyallahu anh'a anlatıyor. Oğlum ölmüştü. Bu sebeple çok üzüldüm. Onu yıkayan kimseye, oğlumu soğuk suyla yıkama, oğlumu öldüreceksin dedim. Bunun, üzerine bu kaşe i̇bn radıyallahu anh hemen Resulullah aleyhissalatu rejelama gidip benim söylediklerimi haber verdi. Resulullah tebessüm buyurup, böyle mi söylüyor? Onun ömrü uzadı. Biz, onun gibi uzun yaşayan bir başka kadın bilmiyoruz dedi. 3784 Ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Kim ölü yıkarsa, yıkansın buyurdular. Ebu Davud'un rivayetinde Kim de cenaze taşırsa abdestlensin ziyadesi mevcuttur. 3785 Ölünün yıkanması ve ölü kayanın yıkanması, Naciye İbnaka anlatıyor. H.Z. Ali radıyallahu anh dedi ki, Ebu Talim ölünce Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip, Dalalette olan ihtiyar amcan öldü dedim. Bana, git, babanı göm. Sonra, bana gelinceye kadar hiçbir şey yapma buyurdular. Ben de gidip gömdüm ve Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip haber verdim. Bunun üzerine bana yıkanmamı emir buyurdular ve yıkandım. Sonra bana dua ediverdi ancak duayı ezberlemedim. 3786 Ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması H.Z. Ayhe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Dört şeyden dolayı güzellerlerdi. Cenabet Cuma Hacamat Ölü yıkamak 3787 Ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma. Said İbn-i bir oğluna mübaşereten tahmüt yaptı ve kabre taşıdı. Sonra meşgide girip, abdest almaksızın namaz kıldı. 3788. Ölünün yıkanması ve ölü yıkayanın yıkanması. Abdullah İbn-i Ebi Bekir İbni Muhammed İbni an İbn İbni. Hazm anlatıyor. H.Z. Ebu Bekri'nin hanımı Esma bin Turmeys radıyallahu anhüma vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekri yıkadı. Sonra dışarı çıkıp, cenazenin yanında hazır bulunan muhacirlere, Ben oruçluyum. Şu günde, çok soğuk bir gün, bana gusül gerekir mi diye sordu. Hepsi birden, hayır dediler. 3789, Müslüman olunca gusül, Kays ibni As'ın radıyallahu an anlatıyor. Müslüman olmak arzusuyla Resulullah ve Vesselam'a gelmiştim. Bana süreç sidre ile yıkanmamı emir buyurdu. Tirmizi ve mesainin bir rivayetinde. Kays Müslüman oldu. Resulullah ona yıkanmayı emretti denmiştir. 3790. Müslüman olunca güsül, Hüseyin İbni Kesir İbni Küleyan Ebi Hiyan Ceddihi'nin anlattığına göre Ceddi Küleyb, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Gelerek, Müslüman oldum der, Resulullah aleyhissalatu vesselam, üstünden küfür saçını at der ve tıraş olmasını söyler, Hüseyin'in babası dedi ki, bana bir başka sahabinin bilirdiğine göre aleyhissalatu vesselam, beraberinde olan bir diğerine de, üzerindeki küfür at ve sünnet ol buyurmuştu, 3791, Hammam hakkında, H.Z. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve selam kadınları da erkekleri de hamama girmekten nehiy etmişti. Sonradan izarlarına sarılmış olarak erkeklerin girmesine izin verdi. 3792 Hamam hakkında bir başka rivayette şöyle denmiştir. Hz. radıyallahu bin yanına, şan kadınlardan bir grup girmişti. Hazreti Ayşe Sizler herhalde Hanımları hamamlara giren bölgedensiniz dedi. Kadınlar, evet, diye cevap verdiler. Hazreti Aişe, ama ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın elbisesini evinden hariç bir yerde çıkaran her kadın, mutlaka Allah'la kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur dediğini işittim buyurdu. 3.793 Hamam hakkında, Abdullah İbn-i İbn-i anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, size Acem Diğer'in fethi müyeser olacak. Oralarda hamam denen evlere rastlayacaksınız. Sakın ola erkekler onlara izarsız girmesinler. Nifas veya hastalık hali dışında kadınların oralara girmesine izin vermeyin. 3794 Hamam hakkında H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah ve ahiret gününe inanan kimse izarsız hammama girmesin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, bir özlü olmadan hanımını hammama sokmasın. Kim Allah'a ahirete inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın. 3.795 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler H.Z.N.S. Allah'u an anlatıyor. Yahudilerin şöyle bir adeti vardı. İçlerinde bir kadın adet görmeye başlayınca, onunla beraber yiyip içmezler. Evlerde beraber oturup kalkmazlardı. Bu durumu Ashaf Adıyallahu Anhü'l-Mesulullah ve Vesselam'a sordular. Bunun üzerine Cenabı ı ayeti imza buyurdu. Nealen! Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar. De ki, o bir izadır. Aybaşı halindeyken kadınlardan uzak kalın. ''Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. Bakara 222 ayeti üzerine Resulullah aleyhisselatu vesselam. Kadınlarınızla nikah ve vdiyat muamelesi dışında her şeyi yapın.'' buyurdu. Bu ruhsat Yahudilere ulaşınca, ''Bu adam ne yapmak istiyor? Bize muhalefet etmediği bir şey bırakmadı.'' dediler. Bu sözü işiten Üseyid, İbnu Hudeyr ve Abbat İbnu Allahu vallahu aınıma gelerek "Ey Allah'ın Resulü, Yahudiler şöyle şöyle söylüyorlar." diye haber verdiler. "Biz kadınlarla beraber oturup kalkmayacak mıyız?" dediler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın rengi öylesine değişti ki biz onlara kızdığını zannettik. Onlar da hemen çıkıp gittiler. Derken onlar yolla Resulullah'a gönderilen hediye sütle karşılaştılar. Resulullah o sütü hemen bunların peşi sıra içmeleri için gönderdi. Böylece anladılar ki, Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gücenemiştir. 3796 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili Hükümler bu Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim hayızın sercine veya bir kadının gübürüne arka uzuna temas ederse veya kahine uğrarsa Muhammed'e indirilenden teberi etmiş yüz çevirmiş olur. 3797 Hayırlı ve ile ilgili hükümler. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bizden biri hayızlı olur. Resulullah aleyhissalatu vesselam da onunla mübaşeret etmek isterse, Ona hayız olur. Olmaz izarını bağlamasını emreder. Sonra mübaşeret ederdi. Sizden hanginiz nefsine, Resulullah Aleyhissalatu ve selamın nefsine hakim olduğu kadar hakim olur? Bu Davud'un bir rivayetinde, sevir evlerindeki hayız olur olmaz diye karşıladık yerine sevdenilmiştir ki bu da çoğunda ve evlerinde manasına gelir. 3798. Hayırlı ve hayırlıyla ilgili hükümler. Nisaînin Cuma İmnu ümair'dan kaydettiği bir rivayette şöyle denmiştir. Ben Annem ve teyzemle birlikte Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim. Onlar Hazreti Ayşe'ye hayırlı iken, sizlerle aleyhissalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu diye sordular. Ayşe validemiz, hayırlı olduğumuz zaman bize, geniş bir izah giymemizi emreder. Sonra sine ve göğsümüze iltizamda temasta bulunurdu. 3799, hayırlı ve hayırlıyla ile ilgili hükümler. Muhattamın rivayetinde şöyledir. Bu Beydullah ibn Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma. Hazreti Ayşe'ye göndererek kişi, hayırlı olan hamileliği mubah surette bulunabilir mi diye sordurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, kadının alt kısmında izarını bağlatsın sonra onunla mubah bulunsun cevabını verdi. 3800. Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler bu davu i Mesai'nin bir rivayetinde şöyle denmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam revcelerinden bir kadınla hızlı olduğu halde bu başarı ederdi. Yeter ki, uyluklarının ortasına kadar izrarı uzanmış olsun veya dizleri örtülü bulunsun.